Kıssayı Hud aleyhisselam Tufandan sonra Yemen diyarında Hadramut civarında Ahkaf denilen yerde At Kavmi zuhur etti. Ol havaliyi mamur ettiler ve güzel binalar yaptılar. Lakin doğru yoldan saptılar ve putlara taptılar. Cenab-ı Hak onlara Hud aleyhisselamı gönderdi. İçlerinden pek az kimseler iman eyledi. Sairi şirk ve dalalette kaldı. Allah Teala Hazretleri onları şiddetli rüzgar ile helak eyledi. Hazreti Hud ile ona iman edenler bir yere çekilip kurtuldu.